Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul Hiç düşmedi karanlığa Tutulunca söz koşulacak yollar Kral çıkınca kapanacak yaralar Aşkını adadı günahı dağlar Adını bilenler mevzuyu anlar Hesabını veririz adaletsiz yılların Yürekte saklarız sabrını harabın Kalıbının adamı kırıldı kanadı Halimizi bilmezsin kafamız dumanlı Sokağın adamı her zaman bizimsin Düzeni bırak Yer altına gelir misin? Yüveği kanayanın gözündeki yatsın Bu sokağın öyküsü anlar mısın anlamazsın Seni yalan seçer Zaten aldılar bizden en bizden aldılar särskild särskild çünkü särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild mi särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild särskild 94.9 Sinefil'de Açık Yayın'da birlikteyiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bir takım teknik e, şeylerle uğraşmaktayız şu anda da e, programımızı böyle biraz heyecanlı açmış olduk. İki de konuğumuz var bu hafta. E, o yüzden heyecanlıyız bu hafta gösterime giren filmlerden. E, Çekmeköy Underground Dün parçasını dinledik zaten parçalarından birini. Filmin yönetmeni Aysin Türkmen ve filmin senaristlerinden Can Doğan Merdan yanımızdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. <gülüyor> evet her hafta olduğu gibi öncelikle sizlere iletişim bilgilerimizi vererek başlayacağız. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Haluk Tunca'ya da çok Teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta 8 yeni film var. Ee, programın sonunda diğerlerine de değineceğiz. Ama bu hafta ağırlıklı Çekmeköy Underground konuşuyor olacağız. Ee, Çekmeköy Underground Antalya'da premierini yaptı. Bu hafta e, sonunda seyirciyle buluşacak. Epey bir vakit geçtikten sonra. Ee, nasıl özetleyin? Bir yandan bir gençlik hikayesi, bir yandan bir apaça hikayesi, bol müzikli. ...böyle bir İstanbul alt kültürlerine de bir bakış var. Ee, Aysin Türkmen'in ilk uzun metraj kurmaca yönetmenliği. Bütün bunları konuşmak istiyoruz, kadrodan bahsetmek istiyoruz. Ee, sizden, ikinizden de alalım sözü. Öncelikle hani filmi tanıtırken ilk nereden girmeyi siz tercih ediyorsunuz? Çok uzun bir araştırma süreciyle hı hı hı. başlayalım isterseniz. <gülüyor> evet, mi sen bir de belgesel kökenli olduğun için evet. kurmacaya geçişte de büyük ihtimalle o belgesel araştırmacılığıyla kalkıştın <gülüyor> herhalde ilk önce. Evet, Yani İstanbul'da hani değişik mahallelerde zaman geçirerek hep belgeselleri çektiğim için o hani dolaşma, sokakları, koklama, bakma, sokaklardaki küçük detaylardan hı hı. ne hikayeler çıkar diye hep peşinde olduğum. Hani ...küçük hikayeler vardı. Ee, ve en, en son dönemlerde de hakikaten bu e, <gülüyor> yeni şehre bakmaya çalışıyorum. Yani işte e, Levent, Maslak hattında oluşmuş olan iş merkezleri... E, ...Beykoz, e, Hı -hı. Kavacık, e, işte Çekmeköy, Göktürk'te oluşmuş olan... E, ...sitelerle oluşmuş olan bu çöperkent, suburb dediğimiz... ...uydu kentler çok ilgimi çekiyor. Ve e, Orhan Esen'in bir gezisinde... Ee, ...bu Çekmeköy'deki... E, ...sitelere gittik... E, ...ve e, orada hani... ...hani... ...belirli bir... E, ...merak eden gözlerle bakmaya başladığınızda... ...hani her günkü vaziyetten... ...farklı bir şekilde gidiyorsunuz oraya... ...ve e, hani... Oradaki duvarlar jiletli teller kameralar yani aslında alışmış olduğumuz bir şey bir anda hani nefes alınmaya başladık hakikaten bir grup otobüsteki insan bu kadar şeye ne gerek var hani bu kadar güvenlik önlemine ne gerek var diye hani dışarıya baktığımızda hmm. acaba neler oluyor hani yani bizi kim bekliyor hani oradan bakmaya başlayınca zombiler bilmiyorum. mi geliyor <gülüyor> ne <gülüyor> ne oluyor dedik hani hakikaten ve ben tekrar gittim hani o geziden sonra aklımda takıldı hani şey ve hakikaten bir duvarda da çekin lan duvarı dedi insan gibi yaşayın diye bir duvar yazısı gördüm. Mahalledeki e, hani oradan geçen çocuklara hatta e, sorduğumda kim yazdı bunu? Valla bitti mi abimiz yazdı abla dediler. E, kim bu abiniz? Bak orada onun adı da şurada deyip küllü harabı gösterdiler. Harabın öyküsü parçamız ha, zaten evet. oradan geliyor. Evet, dilediğimiz parça harabın öyküsüydü. Evet. Müziklere bir ara geçeceğiz. Küllü harabın öyküsü. aslında Küllü Harap da Müslüm Gürses'in bir parçası. Ee, biz e, Müslüm Gürses'in ruhunu filmin içinde taşıyoruz bir şekilde. ...ruh olarak ve şeklen... ...var evet. zaten orada... ...resmi de sık sık... <gülüyor> ...baş karakterlerden neredeyse biri... <gülüyor> ...o böyle biraz yukarıdan bakan... ...hani evet. Evet, abi gibi... ...hani gözüm üstünüzde evlatlarım... ...ve bu süreçte kaybettiğimiz için de evet, ayrı evet. bir... ...hani bizim için hissiyat oluşturdu... ...yani böyle bir vefa borcumuz var sanki... Oronun. ...mekanı onun da aslında... <gülüyor> mekanı, ...mekanı cennet olsun diyor zaten... <gülüyor> ...karakterlerden bir tanesi... Ee, Bu küllü hab'ın e, öyküsünü e, çocuklardan dinlemeye başladığımızda enteresan bir şey ortaya çıktı. E, Külla hapisteydi. Bir suç durumu var. Ama e, bir yandan da hani e, hani haksız yere bir defa girdiği söyleniyor. Ancak hani detaylı sorulara geçince hani biraz zorlayınca çocukları Ee, acaba suçlu muydu dedirten de bir his almaya başladım yani bir dönem e, hani e, sanırım e, psikolojik bazı e, düşüşler geçirmiş bir aşk ilişkisinden hmm. dolayı ve e, enteresan e, hani normalde takılmayacağı insanlarla takılmaya başlayınca farklı bir sürece girmiş ve hani bu süreçte mesela kardeşini çok etkilemiş. Ee, hmm. Dolayısıyla kardeşi böyle çok bambaşka bir hikaye anlattı hani o haksız yere abimiz hapse girdi. Nin dışında başka bir şeyler dönüyor. Hı hı. Ama bir yandan da çok mu lak? Hani suç var mı, yok mu? Küllü harap kim? Böyle kafamıza git bir yani bizim efsane, kafamızda bir <gülüyor> efsane oluşmaya başladı ee, ve hiç karşılaşmadık da sonra küllü harapın çıkışına çok az vardı hapishaneden iki ay, üç ay vardı. Hani, hani sürekli ben küllü harap'ı ne ne zaman tanıyacağım? Hani bir gün hı. karşılaşacağız. gitgide büyüdü, büyüdü ve biz küllü arabla hiç tanışmadık. Ee, bir anda ilişkiler kesildi öyle. hani gitgide hmm. hani o süreç e, yakınlaşınca e, o e, Kürlerap hapishaneden çıkmadan önce bir koptular çocuklar yani bizimle bir daha ilişkiye geçmediler ama efsane kaldı <gülüyor> İçimizde o efsane kaldı ve o muğlaklık e, hani büyüdü büyüdü büyüdü hani neydi tam da o muğlaklık e, üzerinden devam etmeyi düşündük ve e, film oradan çıktı. <gülüyor> Evet çünkü girmeden önce de konuşuyorduk. Hani çok farklı dünyalardan gelip ama bir yandan dediğin gibi o belgeselci duyarlılığıyla farklı bir e, alt kültüre bakmak e, mümkün oluyor. Bir yandan da tabii işin merkezinde bu abi kardeş ilişkisi var. Bu son dönemlerde kardeş ilişkileri epey bir karşımıza çıkmaya başladı. İşte geçen sene kusursuzlarda e, kız, kardeşler. Kız, kız kardeşler daha çok. E, burada da erkek kardeşler ve... Yani demin dediğin gibi onu efsaneleştiren, en zaten büyüten de o erkek kardeş. Onun altında neredeyse ezilen, onun yükünü sırtında taşıyan bir e, erkek kardeş. E, peki şeyleri, e, diğer yan hikayeleri de, aşk hikayeleri bir yandan. Tam da bu zaten abi kardeş hikayesi aşk hikayeler üzerinden de çarpışıyor. E, bir Leyla var. Külli Harabın Leyla'sı var. Bir hayal aslında. Hiç kavuşamadığı. Ve diğer taraftan da genç kuşak kardeşin de bir aşk hikayesi var. Berfin. Almanya'dan geri göç yapmış olan üçüncü kuşak Almancı genç kızımıza aşık oluyor. Birbirlerine aşık oluyorlar. ve Ama aşk tarzı bu kadar farklı ki. Hmm. O arabesk aşk temasından bambaşka bir aşk temas var. Bu iki şey de birbiriyle Çarpışıyor aslında bu iki aşk Kavuşamayan o... mı? Kavuşulabilen ama Reddedilen aslında <gülüyor> taraftan <gülüyor> evet. evet Oradan oyunculara geçelim istiyorum Aslında hani Arada konuk oyuncular e, Tanıdığımız yüzler var ya da Kerem Can Zene ile büyük bir çıkış yaptı ama diğerlerinin çoğu e, Aslında sinemaya Yeni geçiş yapan isimler Can Sipahi, Gözde Kocaoğlu Barış Gönenen, Aslı Menaz e, Onur Öztay, Hakan Ummak Çok sağlam bir kadro bulmuşsunuz. Yani hiçbiri tanıdık ve şey e, artık aşina olduğumuz sima, simalar değil. Onun da kattığı bir e, avantaj var bence. Oyuncu seçimi nasıl gerçekleşti? Ben özellikle e, Barış Gönen'in performansını burada tekrar bir anmak istiyorum. yani Hepsi iyi ama hakikaten onun e, Ferhat Ferro, Ferro. Yani, rolündeki <gülüyor> performansı böyle aralardan aralardan fırlıyor yani müthiş bir etki bıraktı bende. Nasıl buldunuz? Nasıl çalıştınız beraber? Çok uzun süre bir casting yaptık. Sinema Aslan ve Şirin güvenle aylarca çok uğraştık. Genç oyuncularla casting yaptık. Ofsayt da çok keyifliydi hani. Bir sürü genç oyuncuyu tanıdık ve hakikaten bu yeni tiyatro kuşağı, bir oyuncu Hı -hı. kuşağının ne kadar hoş ...bir kuşak olduğunu da ben... E, ...gördüm. Hak, hakikaten... E, ...hani sinema için... ...çok gönüllüler... ...ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Başka yerlerden kazandıkları küçücük şeylerle... ...hakikaten sinema yapmaya gönüllüler. Umarım sinemada yer bulurlar yani. E, şeyin de farkındalar, Hani Tiyatro oyunculuğuyla sinema oyunculuğunun... E, ...çok ciddi bir fark oluşturduğunun da... ...farkındalar. Bir yandan da yeni yapılan... ...tiyatroda da buna bir... E, ...açılım var artık. E, Biz aylar boyunca bazı karakterleri bekledik, aradık ee, ve sonunda e, hani kadro oluştu dedikten sonra da aylar boyunca çalıştık. Yani e, bir sürü herhalde oyuncu e, tiyatro e, oyunlarına bu kadar çalışmamıştır. E, karakterlerin hani ne yediği, ne içtiği, hangi burçtan olduğuna kadar onlar hani beni sorguladılar. Her noktada sıkıştırdılar. Hani ben... E, Bir şeyler veriyordum ama onlardan sürekli bir e, zorlama vardı. Yani daha ne verebilirsin ver. Ondan sonra da bir yerden sonra ben veremeyeceğim. Hadi gidelim dedim. E, Şanzelize, Gaziosman Paşa'daki Şanzelize disko'ya gittik. Bir, bir sahnesi de orada çekildi zaten. Orada hakikaten e, çok enteresan arkadaşlarla bir araya geldik. Onlardan da çok yardım aldık. E, bize hani destek oldular. E, bazen kalplerini açtılar, hikayelerini hmm. açtılar. Harika dans ediyorlardı. <gülüyor> Danslarından büyülendik. Böyle bir süreç yaşadık. Ya aslında bir kardeş hikayesi olmasına rağmen... ...baya böyle ansambul filmi... ...diyebileceğimiz türde bir film. Yani e, tabii... O... Ağırlıklı olarak o ikisi üzerinden ama yan karakterler böyle çok yanda kalmıyor. Yani topluca bir hikayeyi taşıyorlar, bir hayatı bize sunuyorlar. Melis'in dediği gibi o yüzden o etkileşimleri çok iyi. Bir de çok hoş sürprizler var. Daha yan rollerde böyle çok sevdiğimiz, çok iyi tanıdığımız bir takım isimler. E, Leyla'da Tülin Özen, baba karakterinde Levent Yılmaz. E, bütün onlar da e, hani hoş sürprizler. Ali karakterinde Özer Arslan. Aynen. Selen Uçar. Evet hepsi böyle. Ay Aa, Ayşe Selen. <gülüyor> evet Selen Uçer. Selen Uçar. Onların hepsi hoş sürprizlerdi film Me boyunca. Metin Göksel. Evet böyle say say bitmiyor. Evet. <gülüyor> böyle acayip bir hani ensemble toplanmış durumda. E, filmin e, geçtiği mekan aslında şu anda çekmek öyle değil değil mi? ...tam evet. olarak ya da mahalleyi nasıl şey yaptınız... ...çünkü o kadar hızlı değişiyor ki şehir... ...hani bir Aynen. yere gidiyorsun kafanda aslında... ...belki bir plan kurguluyorsun... ...ama ertesi gün gittiğinde orada bir şeyler çıkmaya başlıyor... ...o planı kaybedebiliyorsun... ...hani çok zor aslında kurmaca film çekmek... evet ...bütün sahneleri ben çekmek öyle düşündüm... Hmm. ...yani... E... E, açıkçası hani senaryoda e, belirli bir yere geldikten sonra e, işte Şirin Güvenli'le çalışmaya başladık. Daha çok daha sonra da Canlardan Merdan Doğan'la çalışmaya başladık. O sürece kadar kafamdaki hayal de Çekmeköy olduğu için benim için aslında Çekmeköy'de çekildi gibi. Çünkü o, o Çekmeköy'de gördüğüm sahneleri aradım İstanbul'un çeşitli yerlerinde. Çekmeköy'de e, yani ilk başta gördüğümüz mahalle gerçekten kalmamıştı. Gecekondu mahallesi tamamen apartmanlara dönüştü yani bir iki sene içinde. Ki bizim sürecimiz beş sene. <gülüyor> beş sene de bu film çıktı. İki senede İstanbul'u tanıyamıyorsunuz. Ancak Göktürk'te e, hani e, filmin e, mesela kondu sahnelerini Göktürk'te çektik. Bu, Göktürk'teki mahalle e, iki B arazisi üzerinde olduğu için e, değişemiyor. Yani e, dönüşebilen her Gecekondu mahallesi dönüşüyor. E, eğer bir sorun varsa dönüşemiyorlar ve Göktürk'te Bürokratik bu sorun var. Evet. Aynen. Yoksa tabii ki hani insanların hayatlarını devam ettirmek için o dönüşümü kendi kendilerine gerçekleştirmek durumunda kalıyorlar. Aa, ama böyle bir avantaj oldu bizim için. Hem de sitenin dibinde böyle bir mahalle. Ve çok güzel bir mahalleydi hakikaten. yani Evler her biri ayrı renk. Böyle muazzam güzel bir mahalle e, oradaki mahalle. Yanında da çok çarpıcı böyle site duvarlarının olduğu. Bir. Öteki tarafı da gen geniş bir alan. Yani orayı gördüğümüz anda evet. Yani İstanbul'un gezmediğimiz noktası kalmadı. Ama orasını gördüğümüz anda burası dedik. Ee, bir yandan da benim için çok fark etmiyor. Çünkü dediğim gibi hani hani çekme... Demek öyle Göktürk'ün oluşum süreçleri çok paralel birbirine. Aynı, aynı e, dinamiğin parçası olarak gelişiyorlar. E, hatta Göktürk ilk gelişen e, çeper kent, uydu kenti. Bu arada şeyi de yani Dinleyicilerimize sesi tanıdık geliyordur. Zaten Aysin <gülüyor> Türkmen aynı zamanda radyomuzda metropolitika <gülüyor> <gülüyor> programının programcılarından. Ve zaten şehir, şehircilik bütün bu problemler üzerine zaten biz onu dinliyoruz. Yıllar oldu yani. Sekiz senedir <gülüyor> biz evet. metropolitika yapıyoruz. Koran Gümüş ve Murat Güvençler. Bu konuları orada sürekli sürekli zaten konuşuyoruz. Konuşmak yetmedi filmini de zaten belgesellerini <gülüyor> yapıyordum bu konudaydı daha önce de ama. Ben şeyi merak ediyorum Can sen bu projeye dahil olduğunda yani bizden çok daha gençsin aslında. Hani bu meselelere bakışın nasıl hani şehrin dönüşümünü belki daha yeni bir nesne olarak siz nasıl hissediyorsunuz? Çünkü siz bize nazaran çok daha hızlı bir çağ gençlerisiniz. Hı hı. Hani e, yani ben hala ne bileyim ben radyo dinleyerek büyüdüm. Hani çocukluğum radyo ile geçti diyorum. <gülüyor> Televizyon tek kanaldı falan diye. Hani okulda da öğrencilerime öyle anlatıyorum ve dinliyorlar. <gülüyor> i̇şte cep telefonunu üniversitede kullanmaya başladık falan diyandık <gülüyor> ama sizin için her şey çok daha hızlı. Yani aslında o neslin doğru bir temsilcisi olduğumu düşünmüyorum. Çünkü ben <gülüyor> hani bu anlamda biraz uzak ve şeyim. E, yani ben tiyatro kökenliyim ve işte yazarlık e, dr dramatik yazarlık mezunuyum. Dolayısıyla hani Ee, sonra sinema master yaptım ve bu filme aslında daha çok daha hani e, dramatik yapı üzerinden ve bu konularda tartışarak e, senaryo ortaklaşa yazdık Aysim'le beraber. Ve benim bakış açım daha minimal olmasıydı aslında yani şehri anlatmamız için ya da kentsel dönüşümü anlatmamız için idha şehri... E, bir, ...sokaklarını görmemize... ...ya da şehri hani hakikaten... E, ...büyük bir parçasını görmemize... ...o değişimi o şekilde görmemize gerek yok. Aslında bu konuda hep tartıştık. Çünkü e, önceki senaryonun eski versiyonu... ...daha böyle... ...şehre yayılmış ve aslında o dönüşümü daha farklı biçimde işleyen bir versiyondu ama benim tartıştığımız ve hani farklı düşündüğüm şey bunu karakterler üzerinden ve bir yerin e, ana mekanın kaybedilmesi üzerinden nasıl anlatabiliriz ve hani... ...buradan doğan aslında o çatışmaları... ...o ilişkiler biçimini o ana mekanın üzerinden... ...nasıl hissettirebilirizdi. Aslında bir nevi tabii o içinde... ...bulunduğumuz bütçesizlik bizim için... ...farklı olanakları ve farklı kapıları açtı... ...ve bizi özgürleştirdi aslında. Yani bu işin bu kısmını ben çok sevdim... ...mesela gerçekten hani o engeller... ...ve şeyler bir biçimde özgürleştiriyor aslında. Kafamızı farklı noktalardan açmamıza... ...ve çalıştırmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla hani... E, stüdyo bizim için çok temel bir mekandı. E, bu çocukların sahiden e, yani işte e, her an televizyonda gördüğümüz o yarışma türevleri bir yarışmaya katılıp aslında bir taraftan hayatlarında farklı bir yerde var olmak istekleri işte bir yırtma çabalarını aslında gerçekten buralardan e, baktık ve şey yaptık. Benim çok iyi bildiğim bir alt kültür değil Apatçiler. Aslında kafada yormadım yani çok düşünmemiştim de bu filme kadar. Ama bu filmden sonra tabii ki yani bu filmle beraber e, Aysim'le konuştuklarımız ve senaryo aşamasında e, temsil üzerinden çok düşündük ve konuştuk. Yani bizim derdimiz sayeden. Ee, bakın bu çocuklar ne kadar da şiddetin içinde ne kadar da suçun içinde çocukları göstermek değil aslında bir taraftan çünkü bu çocukların bir dünyaları var bu çocuklar sanat yani gerçekten kendi sanatlarını yapıyorlar arabesk rap ile uğraşıyorlar ee, işte Söz yazıyorlar, e, dans ediyorlar, hani o, ve b, ve ayakta durmaya e, bir taraftan işçiler çalışıyorlar, farklı işler yapıyorlar işte bir manikür pedikürcü, diğeri ise ototahmircisi de çalışıyor, e, Tarık elektrik e, dükkanında çalışıyor vesaire. Dolayısıyla hani bu çocukların e, aslında o isteklerini, arzularını biraz daha hani o temsili oradan kurmak vesaireden aslında hani hep apaçi temsili şeydir ya dışarıdan biçim üzerinden kurduğu ve aslında orta sınıfın ve üst sınıfın baktığında rahatsız olduğu bir temsil biçimi. Çünkü hani her şey çok dışarıdan kurarlar. Küfürleri, işte saç şekilleri, hareketleri, beden dilleri çok da alışık olduğumuz bir biçim değil ve dolayısıyla hani hep buradan Bir, bir biçimde aşağılanan ve buradan aslında öteki değiştirilen çocuklar bir yerde. Dolayısıyla bu tehlikeli bir temsildi. Dolayısıyla hani bunu belgeselden ve şeyden ayıran en önemli ve temel nokta da bu bence filmimize. Yani sahiden evet biz bu filmde bir noktada benzerliklerin üstünden gitmeye ve bu, bu çocukların hayallerine bakmaya. Hakikaten hayal olma meselesi çok önemli filmde zaten yani. ...onların peşinden gitmelerini... ...olunak sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla da hani filme gelen eleştirilerden biri şey mesela yani... ...hani gerçekçiydik nerede hani... ...gerçekten o dünya hani nasıl kurulabildi falan ama... ...yani filmik tadı bence bu filmin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla onu beslemeye çalıştık hani... O beklenti biraz belki hani Hı -hı. o beklenti de tartışılabilir diye düşünüyorum. Evet özellikle aralardaki müzikli sahneler deyip ben bir parçaya daha bağlamak istiyorum. Tam da sen hayal demiştin. Evet. E, hayal oluruz'u <gülüyor> çalacağız. E, bu parçadan dönünce de müzikleri kimin yaptığını bir konuşup sonra tekrar bu temsil meselesine Hı -hı. dönebiliriz. Evet hayal oluruz. Killing Cekmeköy Underground bu hafta vizyona girdi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındayız. Ve e, Cekmeköy Underground'ı konuşuyoruz. Aysin Türkmen burada yönetmeni ve Canan Amar'dan bizimle senaristlerinden... E, Filmi konuşmaya devam edeceğiz ama... ...çok güzel müzikleri var. İki parça dinledik... ...şu ana kadar. Biraz müzikler nasıl... ...hazırlandı? Ee, biraz önce mesela... dinlediğimiz parça Hayal Oluruz'da... ...kim seslendirdim? Uranapak. bestesi, sözleri e, ve... ...hıcarcısı... E, ...Uranapak. Ve... E, ...Uran'la başlamak güzel oldu. oldu. Çünkü... yani ...beş sene öncesinden beri... ...beş sene önce... E, ...biz Uran'la çalışmaya başladık. E, i̇lk... ...hani bütün... E, Tartışmalarımız onunla oluştu. Çünkü filmin içinde de gördüğümüz bir arabesk rap parçası yapma durumları vardı çocukların. yani Mahallede karşılaştığımız hı hı. çocuklar bize bu parçayı gösterdiklerinde... ...ruhu böyle oluşacak diye düşünmeye başladık filmin. Bu arabesk rap parçayı belki nasıl yapacağız? Hani ne arabesk ne rap çok yakın hissettiğimiz, çok yakın bildiğimiz müzik janraları değil. Ama bir yandan da... ...hani duygu olarak yakınız... ...hani işin içine girdikçe yakınlaşmaya başladık... ...Uran'la... ...kendi oramızda rap... E, ...parçaları, denemeleri yapmaya başladık... ...hatta bu denemelerden bir tanesini... ...Açık Radyo'da... ...İlk e, Sen Mahiton'un... <gülüyor> ...programında Açık derdin, Dergi'de... ...dinlettik e, dinleyicilerimize... ...o dönemde araştırma projesi... ...gibiydi hmm. benim için... O ...öyle dinletmiştik... E, ...burası Çekmeköy... ...Çekmeköy Underground diye... <gülüyor> öyle bir parça yaptık. Sonra rap e, konserlerine gitmeye başladık Kartal'da falan. Baktık ki yani <gülüyor> çok ayıp oluyor Bizim bunu yapmamamız lazım. <gülüyor> İşi profesyonellerine <gülüyor> bırakmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> e, ki Uğran hakikaten çok hoş denemeler yapıyordu. Yani değişik seslerle değişik türleri deniyordu falan ama e, Allah'tan e, Doğu Akdeniz grubu imdadımıza yetişti. <gülüyor> Acarkan Özkan ve Erhan Seyran ve Ufuk Atar. E, İlk karşılaştığımızda bize harikulade bir müzik getirdiler. Ee, bu müziğe bayıldık. Ancak e, sample meseleleri var tabii biliyorsunuz. Tabii. Copyright için e, çok uğraşacağımızı düşündüğümüz için. Biz baştan düşünmeye başladık. Ruhi Birkalar'ın bir bestesinden yola çıktık. Acarkan e, daha geçen hafta, e, iki hafta önce e, parçanın ikinci e, bölümünü de yazdı. Yani üç senedik iki, iki buçuk senedik bir süreçten bahsediyoruz. Ve e, o parça... O parçayı oluşturdu. E, filmden çok öncesinde parça elimizdeydi. Yani ikinci versi yeni oldu ama e, parça, nakaratı, duygusu, müziği elimizdeydi. Ve e, inanın hani e, öyle zor zamanlar geçiriyorsunuz ki film hazırlık sürecinde bazen hani... ...kuşkuya düşüyorsunuz bu film çıkmayabilir. Ama bu parçayı dinledikçe... ...olacak. Gerçekten <gülüyor> olacak. Yani hani filmin ruhu dışında... ...ekip ruhunu oluşturdu. Ee, Kim demiş arabesk karamsar bir müzik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve setin sonunda... ...bağıra var bağır hepimiz bu parçayı söyledik. Söyük. İşte böyle. Çekmeker Underground'ın... ...müziklerinin hikayesi de. Gerçekten çünkü... E, ...hani... Filmin anlatısıyla çok birleşen ve onu çok yükselten müzikler. Ve biraz önce konuşmuş olduğumuz, anla konuşmuş olduğumuz hani temsil meselesine de gelecek olursak... ...ben e, filmin hani en kuvvetli yanlarından birinin olduğunu da düşünüyorum. Hani bu gerçekçilik meselesi hep sinemada çok tartışılır. Hani sinema gerçekçi olmalıdır? Aslında hani sinemanın bir gerçeği vardır. Hı -hı. Sinemanın belli bir biçimde gerçeği yaratma durumu vardır. Çekmek Underground'un e, benim en hoşuma giden yanlarından biri... Hiç yargılayıcı olmaması zaten, hiçbir şekilde yargılamadan yaklaşması el aldığı hem meseyleri hem karakterleri, orada da e, bu alt kültür meselesinin e, bütün zorluklar, hani yokluklar, parasızlık, hani imkansızlıklar içerisinde bile nasıl yeşerdiğini görüyoruz. Yani o apaçi kavramı hani böyle bir kısaltma olarak e, sadece bir şekli tanımlamak için çok kolay kullanılıyor popüler kültür içerisinde ama filmde bazı bir böyle bölümler var. Dakika. Onun o orsaya çıkış ruhunu ve nasıl gençlerin ruhunu canlandırabildiğini, frizlendirdiğini. Mesela ben o kuaför sahnesine bayıldım. <gülüyor> Benim için hakikaten hani bir alt kültürün eee kampo nasıl kandının pompalandığını çok güzel tarif eden sahnelerden biri. Hani dediğin gibi böyle belki ...planlarca diyalog olsa, anlatılsa... ...hani biz apakiler şöyleyiz, böyleyiz falan... ...o sahne kadar etkili olmayacak. Orada hapisten çıkmış bir abi ...beş senedir uzak kalmış ortamlara... ...anlamıyor... ...hani kardeşinin ve arkadaşlarının geçirdiği dönüşümü... ...ama orada... E, ...Ferdi neydi adı... Ferhat, Ferhat. Ferhat o kadar güzel... ...hani anlatıyor ki onu... İşte bu diyorsun yani hani bu çocuklar bu şekilde var oluyorlar, böyle yaşıyorlar, umudu böyle yaratıyorlar. Ee, kendi çevreleriyle de sonuçta hani sırf toplumun geri kalanıyla değil de anneleri babaları hatta dediğin gibi abi bir abi. üst jenerasyonla Hı -hı. bile aslında aralarında Hı -hı. bir kopukluk var. Hani kendilerini var etme e, şekilleri böyle bir e, sadece sınıfla da e, sadece çözümlenemiyor, işin içine yaş da giriyor, e, kendi aralarındaki Kuşan. grubun kızlı oğlanlı. Kızla erkekli olması bence Arkadaş önemli grubu, bir nokta. Evet, Arkadaş kesin. grubu müzik yapan beraber Hı -hı. üç kişiden ikisinin erkek birinin kızı olması Hı -hı. hani orada da önemli bir fark var. Kendi aileleriyle de farklı bir yer. Kendi aileleri durdukları uzaklıkta aslında önemli orada birazcık. Yani e, anne baba işti bir işçi babası Hı -hı. E, şey emekli bir işçi babası Tarık'la Cemal'in ve orada. Gerçekten bir taraftan o var etme halleri ve şeylerinden hani anne oğlum bir sahnesi vardı. Bize nasılsın diyen hmm. yok ki falan gibi. Şehrin içinde aslında o dönüşüm de bir anlamda hani aileye yansıyan kısmı da o yani aile de hani hep aile çözülüyor vesaire farklı şeylerden sınıfların anlatılır ve işlenir ya aslında burada da aile çözülüyor burada da farklı bir koşturmaca ve şey var yani bir tutunma çabası içer içerisinde aile çözülüyor birazcık bir de şey söyleyeceğim mekanlarla ilgili o berber sahnesi ve disco mesela şanzelize ile ilgili sayden orada e, senaryo aşamasında da yazarken de hep düşündüğümüz şey şuydu yani ne kadar dediğiniz gibi içeriden bakabiliriz bu meseleye. Çünkü istesek de hani Aysim tabii ki e, şehir antropolu olduğu için e, sosyolog olduğu için farklıçılardan ve şeylerden yaklaşıyor ama benim için çok mesafeli bir dünya olduğu için hani ne kadar gidersek gidelim ama yani şu samimiyeti vermek önemliydi yani senaryoda özellikle. Biz ne kadar içinde olabiliriz ve oradan dolayısıyla hani benzerliklere yaslamak çok önemliydi bence hani bir de şöyle bir durum var hani bu kameralardan bahsettik ya yani hani uh -huh. e, dışarı bakıyor aslında kameralar ve e, ihbar ediyor yani bir yandan hani hep suç suçlu, suçlu. E, diğer yandan da aslında e, basında medya da gördüğümüz e, bir başka türlü bir gözetleme daha var yani bu mesela hani Chancey Zadisko'daki e e, dans klipleri dönüyor ve dalga geçiliyor Dağmıyor. yani bu e, Apache Müziği dediğimiz şey hani o e, bir parça vardı mesela hani sürekli o O, ...o tamamen bir dalga geçme aracıydı. Tamamen parodileştiriliyor. Yani Gene çok üstten bakıyor ve aslında yok sayıyor. Yani hani orada olan bir sürü şey yok sayıyor. Yani iki türlü bir gözetleme durumu e, vardı. Tam da hani buralardaki bu sorunları bambaşka bir biçimde dön, döndürerek yansıtma gibi bir derdimiz vardı. Canım da söylediği gibi. Bir de birçok kimliği aslında yani apaçı hani bir e, nasıl diyeyim yani yapıştırma bir şey hani sonra da aslında alt kültürün hani ortaya çıkan bir kimlik ama bu kimlik kendi içinde farklı şeyleri bir kere göç meselesi var. Hı hı. Hani başka bir sürü kimlik var hani. E Kürt kimlikler var, Alevi kimlikler var. İşte bir sürü bir sürü kimliğin aslında bir bir, bir biçimde e, hani yani kimlik çalışmalarıyla ilgili de bence bir şey açıyor bu film. Yani çünkü e, hani Bir, bir orada bir tuhaf bir şey yaratıyor bence. hani O karmaşayı ve şeyi yaratıyor. Bana bir... aslında orada mesela evet. punkları çağrıştırıyor. Onlar da hani saçlarını keserler, dik dik hani yaparlar. Hem reddedişler evet. hem de aynı zamanda hani fizikselliklerinden gelen her türlü etiketlenmeyi silme Silmek. aracı. Silmek, i̇şte, yani, de bütün o saç baş yapmaları ve bütün hı hı. o şekiller kurtulma de aslında evet. o, o biraz önce saydığın bütün evet. o kimlikleri silme, silme. Ba başka, başka bir, bir şekil yapma yani, yani. anlamına evet. geliyor. Yani ya, kendi yarattığı bir şey. Tabii. Oraya yani, <gülüyor> Aslında birçoğumuzun ihtiyacı olan bir şey yani belki de. O dans da çok <gülüyor> belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani mesela arabeskte pek fazla dans görmeyiz. Bizim kuşakta hiç dans görmeyiz düşünürseniz yani. biz yani Hala da benim arkadaşlarım e, bir tek düğünlerde halay çekiyoruz yani. <gülüyor> Halbuki bu, <gülüyor> bu kuşak yani hakik kopuyorlar dans ederler. <gülüyor> Harikulade dans. Biz ederler. de bayağı dans ettik. E, yani kendileri bunu ifade etmezler ama... ...bence e, cinsiyetle ilişkileri de orada değişiyor aslında dans ederken. Yani harikulade bir şekilde vücutlarıyla daha bambaşka ilişkiler kuruyorlar. Yani e, bizim yaşadığımız... Aslında e, bayağı kuyur bir yerden kuruluyorlar. Evet. Yani hı. oradaki hani... Çok daha sağlıklı. Çok daha sağlıklı değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, çok keyifli... Evet. ...yani böyle hani... ...biz daha böyle kasmış bir yerde... ...kokmuş duruyoruz... <gülüyor> <gülüyor> duruyor. ...tabii kodları dediğin gibi hani o vücut dili... ...ve hani vücutlarıyla kurdukları iletişim üzerinden... ...tamamen yeni baştan sorguluyorlar... ...ve hani o nesiller arası şey... E, ...çatışmanın eksenlerinden birini o da oluşturuyor... İşte ...o yüzden pardon... E, ...arabesk çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum... ...yani mevhum olarak... ...kavram olarak arabesk rap. Arabesk ve rap. Yani hem o... ...hem bu, ne o, ne bu diyerek... yepyeni bir alan açıyor. O anlamda arabesk rap. Yani şeye değinmek gerekiyor. Bir de bu ayna meselesi filmde mesela... ...çokça kullandığımız bir filmin... ...filmin gerçekten önemli bir dilini oluşturan... ...yani hani sadece birkaç sahnede değil... ...bayağı. E, biz bunun üzerinden çok... ...sadece aynadan evet, geçen planlar <gülüyor> evet. Planlarda var. Planlar da var. Evet. Yani bu çocukların sahiden o dışarıdan... ...kurdukları görüntüyü ve aslında... Bir biçimde sürekli kendilerini var etme çabalarını. E, çünkü... Gösterme. Ya, gösterme yani evet yani. E, çünkü yansımak istiyorlar. Görülmek istiyorlar gerçekten yani. Aynada kendilerini görmek istiyorlar. Varlıklarına inanmak istiyorlar. İşte abi kardeş ke keza öyle yani. Ee, birbirlerine yansıyorlar. O aynada sürekli birbirlerine yansıyorlar. Yani e, hem olumlu hem olumsuz birçok biçimde ve o çatışmayı aslında aynı üzerinden kuruyoruz. Hem abi kardeş hem o çocukların kendi aralarındaki işte e, stüdyoda o e, şanzelize disko sahnesindeki keza yine öyle berberde yine öyle. Dolayısıyla bu şey bir taraftan yani evet biz varız ve biz kendimizi görüyoruz ve görülmek istiyoruz ve hani aynı zamanda hikayesi o ayna aslında. Onu ayna şeyde metaforu. de çok güzel kullanıyorsun. O stilin kapısında hep o şey vardır ya Hı -hı. Iı, evet, dış bikey aynadaki güvenlik aynası sahne de çok çarpıcı Bir de bir hani o şey ayna metaforu başka bir biçimde, hani kadın Kimliği üzerinden hep böyle bir başka bir hal alır sinemada. Kendini ve beğenme araç kim... <gülüyor> ya da işte kırılırsa <gülüyor> evet. kimliğin yani ölünmesi. Yani o klişenin vesaire. üstüne de bir şey koyuyor bence bu değil. Yani bu burada bence hani o metaforu birazcık farklılaştırıyor bence bu filmde. Hani o Farklı bir yerin yani daha psikanalitik ve şey bir yerden değil ama evet yani belki oradan da bakılabilir tabii ki ama daha böyle biz varız ya yani ve görülmek istiyoruz'u söylüyor burada. O anlamda biraz daha çok Cezayir Savaşı'ndaki ayna evet, meşhur ayna sekansın orada savaşa hazırlık halinde kendini var eden kadınlar olarak. Dersti görmüştük. Evet bu arada <gülüyor> hemen <hocam>. şey söyleyeyim. <gülüyor> bir övünç kaynağı olarak. Çok hoşuma gidiyor eski öğrencilerim. Bir sürü sınavı yapıp, verdim. Tez jüresinde birçok yerde <gülüyor> hocama hep sınav veriyorum. <gülüyor> o bizim için çok büyük bir keyif oluyor zaten. Böyle radyoda sonra konuk etmek. Ee, tabii e, Aysin şehirle olan ilişkisi üzerinden çok da hoş şeyler de ...yerleşmiş durumda senaryonun içine... Ee, ...aslında hani... E, ...niye geliyor insanlar, niye kalkıyorlar... ...niye bütün bu dertleri oluyor da... E, ...Tarık'ın annesiyle yaptığı... ...biraz önce bahsettiğimiz konuşmada... ...hani niye geldiniz ki buraya söyleminde... ...hani o İzmit lafını duyunca... ...gene bir hepimizin böyle tüylerinin diken diken olduğu bir anda yaşadık... ...yani o İzmit depremine... Evet. ...ev kalmaması... Evet. ...ki aslında o tehlikenin hiçbir zaman geçmemiş olmasın. Evet. ...hani ev mi kaldı gideceğiz... ...bir de ben direkt şeyi düşündüm... E, Artı İzmit Kocaeli de yok oldu. Hani Bağbahçe alın diyor da Bağbahçe alınacak yer kalmadı. Evet. Hani Dilovası falan hani her yer kanser içinde. Ee, yani yaşanabilecek bir yer kalmadı. Tamamen bir şeye dönüştü. Endüstriyel çöplüğe dönüştü bütün o e, yöreler. Hani böyle çaktırmadan onu da araya sokarak <gülüyor> böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yandan aslında anne babalarda bayağı giden de var. Ee, Çok ciddi Anadolu'ya göçüş var aslında, ee, bir şey nüfus çalışmalarında bu ortaya çıkıyor. Bizim kuşaktan çok ciddi giden var. Bilmiyorum farkındayız. Benim iki arkadaşımdan bir tanesi Anadolu'da yaşamaya başladı. Ee, ancak bence bu çocuklar gidici değiller. O yani bu ye, ye, yeni kentin. Ee, yeni kahramanları, sonra. yeni sahipleri, karakterleri bu çocuklar. Bunlar kentli yani tam uh -huh. kentli ve e, kentte görünür olmak, kentte yaşamak. Belki hani 30 sene sonra yorulup onlar da gidebilirler ama şu anda kentin e, en dikkat çekici aslında ve en önemli e, nüfus bölümü de bu, bu çocuklar yani ekonomi bu çocukların üzerinden esas dönüyor, hizmet sektörü olsun, tekstil işçileri, mesela. Evet. Tekstil. Evet. Evet. Kendi tekstil. terk edebilmek bile bir lükse dönüştü aslında günümüzde. Yani belki de ondan, onunla da alakalı. Yani evet. belli bir bir bir refah seviyesine ulaşmak ya da gittiği yerde belli bir refah seviyesini oluşturabileceğini garantileyebildiği zaman gidebiliyor insandı ancak. Bunlar çok gençler henüz onu da tahayyül edebilmek açısından. İş bulması gerekiyor. Hı -hı. İş, evet yani i̇ş nerede gerekiyor. iş bulur. Eee yani şu anda hala belirli vaatleri var bu parlak ışıklı şehrin. O vaatler içinde o ışıltının parçası olmak yani şu anda özenilen bir durum. Hı -hı. O yüzden de hani ...pek tercih etmezler diye düşünüyorum şimdilik. Yani öyle bir şey pek yok. Bir gitme hikayesi de Berfin'in yüzden... ailesinde var. Yani evet. onlar da geliyorlar Almanya'dan. Asla... Aslında başka bir versiyonda senaryon geri dönüyorlar. Hmm. Yani <gülüyor> ya. Çünkü yani son yıllarda aslında hani Almanya'dan çok fazla Türkiye'ye geri dönüş yok. Yani belli bir yaşın üstünde hani iyice emekliler şey yapıyorlar. Çünkü... ...daha böyle hani çiftte hayat sürüyorlar. Hani orada evet. bir ev, burada bir ev... ...git gel bir şeyin modu daha yaygın. Hani Almanya... ...Türkiye arasında hani Türkiye kökenli... Almanlar, hani böyle çift pasaport vesaire... ...falan hani şeyinde. Ama o taksiteki sahne de çok etkileyiciydi... ...o açıdan. Çünkü taksiciyle... ...girdiği diyalog annenin... ...biraz hala kendini ikna etmeye çalışıyor. İyi, i̇yi oldu değil, değil, mi? değil mi? Hani <gülüyor> daha iyi oldu. İyi ki geldik. İyi yani. ki geldik değil mi? Hala kendini ikna etmeye çalışıyor. Gerçekten Berf'in karakteri var ve döndü aslında. Ve mesela hani biraz hani şey gibi acaba hani hikayede mi bunu yazmışlar böyle bir şey olabilir mi? Hani Berlin'den gelen zengin Ama burada zengin kız zengin değil yani Almanya'da hakikaten Noykön'de yani Noykön eee hani Kreuzberg'de Korsberg. falan çok daha zor koşullarda var olan bir ghetto aslında hala da ve e, oradan gelen insanlar ama tabii ki oradaki imkanları buraya getirdikleri zaman üst orta üst sınıf oluyorlar. Yani ta, ama e, ruh da çok değişmiyor. Yani e, o o kesimle çok e, Açıkçası araştırma yaptım hani bu burada <gülüyor> bir hata yapmamak için hani bir tane kolej var mesela adını vermeyeyim isterseniz ama o kolejde çok fazla mesela geri dönen Almanca ailelerin çocukları var. Çok zorluklar yaşıyorlar ve hani gidip geliyorlar. Ee, ama enteresan bir buruya e, ilgi de var. Çünkü buradaki ekonomik şartlar da onları cazip ediyor. Hmm. Daha iyi yaş yaş yaşama vaadi var burada. Ekonomik e, yeni iş kurabiliyorlar. Arada iş kurabiliyorlar yani hmm. Almanya-Türkiye arasında. Bambaşka bir Almancı e, şey oluşuyor Profili yeni bir, yeni, bir profil bir, yeni bir profil oluşuyor. Şey de çok önemli. Arabesk rap diyoruz, bu şekiller diyoruz. Onun oluşmasında da aslında e, hani o E, ...Almanca ailelerin buradaki e, yakınlarıyla olan ilişkisi çok ro rol oynamış. Yani arabesk kuşakta o ilişkiler daha azken... ...bu gençler Avrupa'yı biliyorlar. E, <gülüyor> sürekli yani yaz, yazın gelen arkadaşlarından hani Avrupa'yı öğreniyorlar. E, müzikleri, e, dansı biçimlerini, e, saç biçimlerini falan öğreniyorlar. K burada öğrendikleri yepyeni bir şey oluşturuyorlar. Böyle bir il ilişki şimdi başka bir boyuta geçti. Yepyeni bambaşka bir şey yaşanıyor bence... Yani bir de şey önemli bence yani bu gençleri hani Berfin'in tarihi buluşturan, kesiştiren alt kültür. Hani onları gerçekten alt kültür kesiştiriyor. Ve ilk kesiştiriyor. anda o, o iki e evet. ayrı grup bir araya geliyor. Evet hani evet yani. şey... Bir an bekledim ben orada. Tam klişe şeyi getiriyor tabii aklıma işte iki farklı tip bir araya evet, geldi. Evet. İlk böyle bir kavga mı ederler? Yani zengin değil? kız fakir şey, olan kız fakir olayı olan. değil. <gülüyor> Hatta ona da bir gönderme de var. <gülüyor> Televizyonda eski evet, evet. zengin <gülüyor> kız fakir olan filmini <gülüyor> seyredip kendisi onu tersine <gülüyor> çeviriyor. Evet, e, vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. E, kaç salonda başka sinemada giriyor değil mi? Başka sinemada giriyor, 11 salonda giriyoruz. E, aynı zamanda Mersin, e, Ankara, Ankara, İzmir, e, İzmir Karaca'da galiba e, değil mi? İzmir'de biraz daha sonra yani. girecek, Eskişehir'de giriyoruz. Peki festivallerde Antalya'dan sonra? İstanbul, İstanbul. Film Festivali'ndeyiz. Nisan'da Yeni Türkiye göreceğiz. Sineması bölümünde e, olacağız. E, i̇lk film yarışmasını için. Evet, mi? ilk evet. filmin e, ödülü için yarışacağız. E, biz seyirciyle buluştuğumuzda ödülü aldık. <gülüyor> Hakikaten Antalya'da. çok güzeldi yani. Seyirciyle her buluştuğumuzda... E, ...bütün bu yapım zorlukları, dağıtım zorlukları... ...pazarlama zorlukları arkada kalıyor yani. Seyirci... E, eleştirel noktaları da böyle fatur fatur söylüyor ve çok hoşumuza gidiyor ama bir şekilde seyirciyle buluştuğumuzu hissettik. O çok güzeldi. Evet. O zaman son bir parça ile veda edelim size. E, kimlerin olduğunu da yine senden alalım maalesef. İstediğim istediğim kafadayımı dinleyeceğiz. Gene Acarkanı İskan ve Erhan Seyran'ın parçası Doğa Akdeniz grubu. Evet ikisine çok teşekkür ediyoruz. Yolu açık ederiz. olsun. Çekmek ayırdığınızdan. Biz teşekkür çok ederiz. I'm stuck in the coffin, Köy Underground'da konuştuk uzun uzun ve filmdeki parçalardan e, istediğim kafadayımı dinledik. E, programın geri kalan kısmında da gösterime giren diğer 7 filmi tanıtacağız sizlere. Bu arada film Mor'un da başladığını hemen hatırlatalım. Bugün itibariyle, bu akşam itibariyle başlıyor. Film More e, Google'dan, e, internet sitelerinden programa bakabilirsiniz. Özellikle belgesel ağırlık. Çok harika bir programları var. Ve Margaret von Trott'a geliyor. Ee, yani hala günümüzün en iyi kadın yönetmenlerinden sinema yapmakta olan. Dolayısıyla kendisi de bir class olacak. Ee, Cumartesi günü. Ee, bir şeyde İstanbul Modern'de. 16. sene. Evet gösterimler İstanbul Modern ve Pera Müzesi'nde gerçekleşecek. Sinemalarda ise tam kadınlar derken yeni bir Cinderella var sanki yetmemiş gibi. <gülüyor> Bu sefer Kenneth Branagh yönetmiş. Disney'nin e, çizgi film versiyonundan seneler sonra ondan epey de bir ilham alarak e, iddialı bir kadroyla geliyor. Cinderella'yı Lily James canlandırıyor. Ondan Ondan başka Kate Blanchett, Richard Madden Kötü üvey anne. Evet Helena Bonham Carter ve Stellan Skarsgard yer alıyorlar Kate Blanchett'i seviyoruz böyle rollerde Hikayesini anlatmanın herhalde gerek yok Cam ayakkabıları var Ama bu sefer Helena Bonham Carter işte peri rolünde O peri ayakkabıların annesi. peri annesi çok rahat olduğunu da belirtiyor Çünkü ben küçüklüğümden beri merak ederim nasıl giyiyor o ayakkabıları diye Rahatmış öyle <gülüyor> diyorlar yani çok klasik bir uyarlama o yüzden hani belli bir yaş üstü çocuklar rahatlıkla götürülebilir evet bir uyarlamada çizgi romandan geliyor Kingsman The Secret Service Kingsman Gizli Servis Matthew Vaughn yönetmiş son dönemlerin parlayan İngiliz yönetmenlerinden Taron Egerton, Colin Firth Samuel Jackson, Michael Caine ve Mark Hamill oynuyorlar yine bir hayli iddialı bir kadro geliyor Bu da e, bir casus filmi ama biraz da o casus filmleriyle dalga geçen bir casus filmi. E, bir genç çocuk e, alınıyor Kingsman gizli organizasyonuna. Organizasyonun başında da Colin Firth'in canlandırdığı Harry Hart var. Bu e, yani bir hicvediyor casuslar dünyasında ama çok eğlenceli bir biçimde yapıyor bunu. E, dolayısıyla hani özellikle bu tarz e, e, komedi ve casusluğu bir araya getiren... Üstelik bunu İngiliz tarzı ve İngiliz aksanıyla bolca yapan e, filmleri... Meşin Evet, ben sev, yani seviyorum. E, bu da bunun iyi yapılmışlarından ve eğlenceli bir seyirlik. E, özellikle bu e, işte Michael Caine'inden Samuel Alacaksan'la... ...işte hani şey bu e, Mekter oyuncuları da bir araya getirmesi açısından... E, ...hani bu tarzı sevenler için ben eğleneceklerini düşünüyorum. Evet. Matthew Vaughn da iyi bu arada, iyi bir aksiyon yönetmeni. onun da altını çizelim. İki tane de animasyon filmimiz var. Bir tanesi gerçi daha... Büyük izleyiciler için The Tale of the Princess Kaguya. Prenses Kaguya masalı Japonya'dan bir masal uyarlaması. Isao Takahata'dan ve bir Ghibli Stüdyosu filmi bu. Bir bambu içinde bulunup yaşlı bir çift tarafından büyütülen çok güzel bir genç kızın... ...hikayesini anlatıyor... ...geçtiğimiz sene içinde pek çok festivalde gösterildi... ...pek çok e, animasyon... ...en iyi animasyon ödüllerini aldı... E, ...zaten Japon animasyonlarını... ...özellikle de Ghibli'yi sevenler için... ...bu haftanın kaçırılmayacak filmlerinden... ...Prenses Kaguya masalı... ...diğeri ise Almanya'dan geliyor... Evet ...ikisi birbirinden çok farklı... Evet. ...yani hani Ghibli'nin o eski usul... ...sulu boya, elle yapılmış... ...hakikaten rüya gibi bir film... Benim hani bu senin en beğendiğim e, şeylerinden, animasyonlarından onu özellikle tavsiye ediyorum. Diğeri dediğin gibi e, çok daha klasik türde. O da ama hani ejderha seven daha küçük yaşta dinleyicilerimiz için, daha minikler için sevimli ejderha kokonat. Evet, der kleine drahe kokosunuz Hubert Weiland'la Nina Vels yönetmiş, Türkçesi Oya Küçümen seslendiriyor. E, dört tane de yerli yapım var. çekmek Underground'u konuştuk programın ilk yarısında. E, haftanın melodramatik aşk filmi Bana Adını Sor. E, yine e, iki kadın, bir erkek, yine bir takım hastalıklar, yine bol gözyaşı. E, yönetmen Taner Gündöner, e, oyuncular Engin Hepileri, Özge Borak, Barış Hayta ve Cihat Tamer. Haftanın devam filmi ise Mandra Filozofu İstanbul. Müfit Can e, Saçıntı'nın yönettiği ve başrolünde yer aldığı filmler filmde kendisine Kemal Kuruçay, Günnelhal Demir Abdullah Şahin eşlik ediyorlar. Birinci filmde Gökovada Çökerçek köyünde izlemiştik Mandra filozofunun kapitalist dünyaya karşı koyuşunu. Bu sefer babasının rahatsızlığı sebebiyle kalkıp İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Ama İstanbul'un kapitalist düzeni Mandra filozofuyla ile ...bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Mandra filozof da yeni bir anti kahraman aslında. Recep İvedin başka bir çeşidi. Yani Onun gibi böyle cinsiyetçi ve şey söylemleri yok. Tam tersine daha böyle bir antikapitalist doğaya dönüş söylemi üzerinden komedisini yaratan bir film mandra Filozofu İstanbul bu hafta vizyonda. Evet son olarak da tam bir devam filmi olmasa da bir seri gibi Selam Bahar'a yolculuk Hamdi Alkan yönetmiş, Gürol Güngör, Mert Yavuzcan, Aslıhan Güner ve Merve Sevi başrollerde Kırgızistan'a giden iki insanın yaşadıkları zorluklar diyor basın bülteninde ama bu cemaat okullarının farklı ülkelerdeki cemaat okullarında çalışanlara güzelleme şeklinde yapılan ilk selam filminden sonra onun bir başka versiyonu. Bakalım kodalı kozdan sonra bu nasıl bir işe yapacak merakla bekliyoruz. İlk selam hiç fena bir şey yapmamıştı dolayısıyla Bahar Ayolculuk da bu hafta vizyonda. Evet, e, bu hafta tabii konuk da olunca epey bir konuştuk. Kapanış parçamızı. vaktimiz kalmadı. Biz size hemen vedamızı edelim. Teknik Masa'da Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Haluk Tuncay'a da çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta programımız yok. Destek haftasını dinlemeye herkesi bekliyoruz. Destek olmaya da bekliyoruz. E, radyonun belki de en eğlenceli haftası bütün sene içerisinde. Yarın başlıyor. Evet, biz de her çeşit desteğimizle burada olacağız zaten önümüzdeki hafta. Bütün dinleyicilerimiz de bekliyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil